Allah Azze ve Celle razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Amin. Rabbim bizlere sevdiğini sevdirsin. Sevdiği amellerin sevgisini versin. Kimi yüzlerin ağırıp, kimi yüzlerin kararacağı bir günde, Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Amin. Amin. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim bugün namazın son dersini yapmak istiyorum. Namazdaki yapılan hatalar üzerinde durmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz Kur'an ve sünnete göre gelen naslarda hangi konu olursa olsun bu iki kaynak dışına çıkıldığında ittifak etmemiz mümkün değil. Anlaşmamız Mümkün değil. Bir araya birileriyle gelmemiz nedir? Mümkün değil. Ama kitap ve sünnet her ne kadar uygulanmasa bile, o bilgi doğru olarak alınsa, yanlış bile yapılsa, mesela ne yapılır? Çözülür. Mesela Abdullah'un naklettiği rivayet, hepiniz hatırlarsınız. Abdullah ibn Zubeyr'in namazını görünce tabiinden bir tanesi kime gidiyor? i̇bn Abbas'a gidiyor, diyor ki çok iş, namaz kılıyor. İki secde arasında da ellerini yüzlerine doğru götürüyor. Allah Resulü'nün namazını kılmak istersen Abdullah İbn-i namazını kıl. Çünkü yapan yaptı, bırakan bıraktı diyor. Yani doğrusu neymiş? Oymuş. Ama bu çeşidi yapan yapmış, bırakan ne yapmış? Bırakmış. Veyahut Tabara'nın naklettiği rivayete bakıyorsunuz. Mervan bin Hakem ilk bir derleri kaldırıyor. Bir daha ne yapıyor Kaldırmıyor, terk ediyor. Enes diyor ki ya Allah Resulü'nün kıldığı namazı kılarsın. Ben senin arkanda namaz kılarım. Veyahut tek başıma şu mescitte namazı kılar evime giderim İnsanlara bunun hesabını sen verirsin. Yani kardeşlerim ibadetlerde maalesef çıkan fitne ortamları artık kargaşalar amellerde de birçok değişikliklere ne yapmış? Dönem dönem uğramış. Veyahut düşünün bayram namazında hutbeyi öne almalar. Çünkü cuma gibi nedir? Bayram namazı değildir. Bundan sonra böyle demiştir adam. Veyahut cuma günü tutmuş, ellerini açmış duaya başlamıştır. Sahabe ne demiştik? Allah bu elleri kırsın. Allah Resul dua ederken sadece ne yapardı? Parmağını işaret ederdi. Yani naslara uyulduğu müddetçe hiçbir sıkıntı nedir? Yok. Peki ibadette bir şeyin yanlış olduğunu hata olduğunu nasıl anlayacağız? Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. İtaatta neymiş? Mutlak olan iki merci var. Birisi Allah, birisi Resul. Emir ise Allah'a ve Resul'una uyduğu müddetçe. Ayet devam ediyor. İhtilaf ettiğimizde ise emir de ortadan kalkıyor. Herhangi bir meselede ihtilafa düştünüz mü? Allah'a ve onun Resul'una gidin. Ve orada iki şart daha getiriyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. diyor. Buna da ancak müminler uyarıyor. Bize düşen ölçü neymiş? Bu. Yani bir meselenin hata olduğunu neyle ayırt edeceğiz? Kur'an ve sünnetten. Mesela İlmahal derslerine başladık, başlayalım. Baya bir şimşekleri çektik. İşte derslerin içinde e, işlerken işte falan burada hata etmiştir, Allah kendisine rahmet etsin gibi ifadeler kullansak da ki hakikaten bunu samimiyetten kullandığımız halde birçok insan sen kimsin, o alime nasıl hata ettiğini söylersin tipinde e, birçok aşırılıklara gidenler oldu. Bunların sebebi nedir? Tahussuptan kaynaklanan. Eğer hakikaten masum olduğunu kabul ediyorsan bir imamı biz tabi olalım. Ama bir insanın masumiyetini kabul etme Allah muhafaza e, birçok meseleyi de ne yapar? Yanından getirir. Ama biz dinde masum olarak kimi biliyoruz? Allah o da vefat etti. Ondan sonra masum var mı? Yok. Yok. Öyleyse bir insanın doğru ya da yanlışlığı onun alemliğinden, bilgisinden ne yapılmaz? Ölçülmez. Allah'a ve Resul'una uygunluğuyla ölçülür. Aynen Allah kendisinden razı olsun. İmam Malik ne diyor? Allah Resulü ve Selamın kabrini gösteriyor. Bize birisi bir söz söylese alır kabul ederiz. Birisi bir söz söylese alır reddederiz ama şu kabirde ki ne yapılmaz? Reddolunmaz demiştir. Bu bizim için nedir? En güzel ölçüdür. Evet kardeşlerim. Namazdaki hatalara girelim şöyle. Abdestin dört dörtlük ve eksiksiz alınması. Abdestte biliyorsunuz birçok hatalar vardır. Nedir bu hatalar? Besmele unutulabiliyor. Başka? Şialar ne yapar? Çıplak ayağı mest ederler. Veyahut bizim tarafa baktığımızda abdestli olarak çorabı giyince çoraba mesli veyahut ayakkabıya mesli insanlar ne yapar? Kabul etmez. Reddederler. Abdestte de bu türlü bize muhalif olan insanlar nedir? Vardır. Deniz kenarında dahi olsanız abdest uzuvlarınızı ne yapmayın? Üç kere yıkamaktan fazla ne yapmayın? Götürmeyin diyor. Bunun dışında fazla bir şey nedir? Yoktur. Abdestteki hatalardan işte kimileri kadına dokunmanın abdesti bozduğunu, kimileri kanın abdesti bozduğunu söylemişlerdir. Kadına dokunmak da kan çıkması da abdesti ne yapmaz? Bozmaz. Bunlar maalesef yapılan hatalardan bir tanesidir. İyiyse kapatalım. Evet. Abdest bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, besmelesiz alınan abdestten ve haram maldan ibadeti ne yapmaz? Kabul etmez. Yani besmele çekilmeden alınıyorsa abdest, abdest değildir. Haram maldan da zekat ne yapılmaz? Verilmez. Evet. Namazdaki hataların başlangıcına gidersek niyet. Niyette hakikaten ciddi ne yapılıyor? Hatalar yapılıyor. Hatta böyle özellikle bizim yaşamış olduğumuz toplumda Hani geçmişin de getirdiği bir kültür var şamanizmde. Biliyorsunuz hep maniler vardır. Durdum divana uydum, Kur'an'a yönüm kıble, kıblem Kabe'ye karşı işte. Durdum öğlen namazının farzına işte bilmem uyan, uyuyan, uyuyan ay ayakta duran imama falan. Döşerler de döşerler. Böyle bir niyet kitap ve sünnette nedir? Yoktur. Niyet kalbi bir olaydır. Dille niyet nedir? Bidattır. Ve bu şekilde de niyet etmek nedir? Haramdır dinimizde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niyet nedir? kalben demiştir ve namazda da açıktan hiçbir zaman niyet ne yapılmaz? Yapılmaz. Bu da namazda yapılan hatalardan bir tanesidir. İkincisi, kıbleye dönmede insanların da birçok müşkülatı vardır. Mesela hala yaşamış olduğumuz şu toplumda ellerine boncuk alıp şöyle sallayarak o tesbihin şöyle döndüğü istikamet kıble diye dönüp hala namaz kılan akıllılar var diye <gülüyor> başka kelime kullanmayayım hala bunlar var hatta Erdal'ın selamı var geçen günü geldi gitti adam askere gitti dükkanla birini bulayım diye tekrar döndü ya abi dedi namazı dedi nasıl buluyorlar biliyor musun nasıl Bizim da ufailer çok. Ya erda sen yanlış duruyorsun kıbleye karşı. Nasıl duracağım? Dur dedi diyor. Tesbihini aldı diyor. Şöyle etti diyor. İşte bak kıble burası dedi diyor. Burası dedi diyor. Ya dur abi kıble şöyle yok. Bak tesbih böyle gösteriyor. Bizim tesbih yanılmaz dediler diyor. Hala tesbihle bulanlar var. Halbuki dinimizde güneşin doğduğu yere sol, battığı yere sağ omzunu verdiğinin yönü nedir? Kıbledir veyahut Doğu ile Batı arası nedir? Yönü kıbledir demiştir. Burada da kıblede de birçok hatalar nedir? Mevcuttur. Yine namazda kıbleden sonra e, namaza girişte en büyük yapılan hatalardan birisi de nedir? Sütredir. Maalesef namazda kıraat, namazda rukunler ne kadar önemliyse sütrede nedir? O derece önemlidir. Çünkü sütresiz namaz kılanın önünden birisi geçerken durdurulmalı, durmuyorsa o bir şeytandır. Ne yapın? Dövün diyor. Kadın, siyah köpek, eşek geçtiğinde namaz ne yapıyor? Kesiliyor. E böyleyse sütre ne yapılmalı? Bilinmeli. Ama yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda demek ki sizlere bu dersler çok büyük bir görev yüklüyoruz öğrendiğinizi bilmeyenlere ne yapacaksınız? En güzel şekilde öğreteceksiniz. Çünkü bu din size has değil. Müslümanım diyorsa birisi ona bunu ne yapacaksınız? Öğreteceksiniz. O da doğruyu ne yapacak? Öğrenecek ve yaşayacak. Adam camiye geliyor, hep parkta kapının dibine duruyor. Ulan geçse bir türlü, geçmese bir türlü. Geçse hadis var. 40 günlü, 40 yıl mı beklemek senin için nedir? daha hayırlı diyor. Adam tak kapının dibine duruyor. Arkadan geçemiyorsun. Yani ona ne yapacaksın? Hemen o selamı veriyorum. Gel arkadaş. İşim var namaz kılacağım. Sen beni namazdan alıkoydu. Kenarıya çekeceksin. Sütrenin ne olduğunu ne yapacaksın? Öğreteceksin. Bunu öğreneceksin. Bir daha bunu yapma diyeceksin. Çünkü bu Müslümanlara nedir? Büyük bir bela oluyor. Ve olmaktadır. Evet. İkincisi yine iftidak tekbirini alırken insanların yaptığı büyük hatalar var. Duruyor, duruyor şimdi. Şöyle. Ediyor böyle, ondan sonra şöyle bağlıyor. İftiaktı. Allahu Ekber dedi mi böyle ne yapar? Bağlayacak. Böyle iki saat düşünüp, şöyle edip kendini şeye gerek yok. Veya şöyle kulak memelerinin tozunu, mozunu almaya falan gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya böyle kaldırdı, ya böyle yani omuzların üzerinde ip başlarken kaldırdı ama şöyle kulaklara değme diye bir şey nedir? Yok. Ve bugün yaşamış olduğumuz yerlere bakın önde namaz kıldıran insanların çoğu bunu yapıyor. Arkadaki de ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Evet. Tekbirlerde de ne var? Büyük hatalar var. Ee, yine elleri bağlarken yaşamış olduğumuz toplumda elini şöyle göbeğin altında veya göbeğin üstünden veya biraz şöyle bağlayanlar var. Bunlar nedir? Hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz nebiler, peygamberler topluluğu, sağ eli sol el üzere ve göğüs üzerine bağlamakla ne yaptık? Emrol. Emrolunduk diyor. Vahid bin Hucur rivayetidir. Ve bu sabittir. Kadın da böyle kılar erkek de ne yapar? Böyle kılar. Hiçbir farkı nedir? Yoktur. Ve bu hadisin dışında sahih hiçbir rivayet yoktur. Eller göğüs üzerine bağlanır. Bunun dışındaki bağlamaların hepsi hatadır ve yanlıştır. Yapılmaması gerekir. Evet. Yine tekbirden sonra okunan dualarda yapılan birçok hatalar vardır. Allahu Ekber dedikten sonra sadece Subhanekeh Duası meşhur olmuş, okumuşlardır. Halbuki burada iftihah tekbirinin birçok neleri var? Duaları var. Onların da ne yapılması, öğrenilmesi gerekir. Evet, yine e, iftihah tekbirinin duasından sonra Fatiha suresini okunuşunda büyük hatalar işleyenler vardır. Biliyorsunuz şafi mezhebindekiler kıraata başladıklarında neyle başlarlar? Besmele'yi besmele. besmele açıktan okuyarak başlarlar. Bu nedir? Bir hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman, hiçbirisi kıraatına besmeleyle ne yapmamışlardır? Başlamamışlardır. Bu nedir? Bir bidattır. Hatta hatadır. Yapılmaması Önceleri olduğu var ama yoktur. Öncesinde de yoktur. En sonrasında da yoktur. Nereden çıkmıştır? Derseniz, derseniz Fatiha suresinde besmele Fatiha'dan mıdır, değil midir tartışmaları olmuştur. Ve tartışmalar neticesinde Şafii mezhebi besmele Fatiha'dandır demiştir. Fatiha'da da cehri okunduğu için besmele de Fatiha'dan sayıldığı için ne yapılmış? Cehri yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey yok. Dediğim gibi sohbetin başında Kur'an ve sünnette bir şey geliyorsa bu hiç kimseyi ayrılığa ne yapmıyor? Düşürmüyor. Bunun dışında çok büyük alim, Şeyhül İslam, müceddit. Yani bunların dışında birine gidildi mi sıkıntı ne yapıyor? Burada başlıyor. Sıkıntı da buradan Allah o imamlara rahmet etsin. Onlar hidayet imamlarıdır. Fakat Kur'an ve sünnet öncelikli gelir. Hatalar inşallah onlara yine ecir kazandırır. Doğru değildir. Evet. Fatiha okumayanın namazı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yoktur demiştir. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda imamın arkasında Fatiha'yı ne yapmazlar? Okutmazlar. Okutmadıkları gibi, işin ilginç tarafı kardeşlerim, soru ilmihallerde görürsünüz. Seferi bir imam geldi. Siz de ona uydunuz, dört rekattık bir namaz kıldırdı. İmam ikinci rekatta ne yapacak? Selam verecek. Siz üç ve derdi dördü nasıl kılacaksınız? El cevap. Üç ve dörde kalktığınızda Fatiha okuyacak kadar duracak. Ondan sonra rükû ve secdeye gideceksiniz diyor. La oku desene. Ne var yani? Yok. Fatiha'yı okursa mekruh olur. Namazı olmaz. Şimdi delil var mı? Delil var. Var ama burada geçerli değil. Delilleri nedir? Araf suresinde Allah Azze ve Celle Kur'an okunduğu zaman susun ki Dahmet olması Bu ayet-i kerimeyi getirerek imamın arkasında Fatiha okumayı ne yapmışlardır? Yasaklanmışlardır. Halbuki bununla bunun bir alakası var mı? Hiç alakası yok. Alakası olsa bile Allah Azze ve Celle bu ayeti indirmiş ve onun Resulü da Fatiha okumayanın namazı yoktur demiş. Şimdi öldüren diriten kim? Allah. Ölüm meleği ne yapar? Görevini yapar. Ruhları kabz etmiyor mu? Ama Allah'ın izniyle. Resul da eğer dinde bir şey söylüyorsa o da Allah'ın izniyle O kendi nefsinden, hevasından ne yapmıyor? Konuşmuyor. Fatiha okumayanın namazı yoktur diyorsa o zaman Fatiha okumayanın namazı neymiş? Yok. Yok. Öyleyse imam sesli okursa da sen Fatiha'yı okuyacaksın sessiz de okusa sen Fatiha'yı ne yapacaksın? Okuyacaksın. Fatiha'yı okumayan namazı nedir? Yoktur. Bu da hatalardan bir tanesi kardeşlerim. Sonra Fatiha'dan sonra yapılan hata nedir? Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yahudiler sizin iki şeyinize ne yapar? Haset eder. Şu Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi. Yine amin sesi ne yapılmaz? Toplumda çıkmaz. Bu da hatalardan bir tanesidir. Amin sesinde ikinci bir hata kardeşlerim. İmam amin demeden siz amin ne yapamazsınız? Diyemezsiniz. Bazen bizim cemaatlerde bu maalesef oluyor. Böyle leddalin dediğinde bizimkiler arkadan hemen amini çakıyor. İmam amin demeden sen ne yapamazsın? Amin diyemezsin. İmamdan sonra demen lazım. Bizim imamlardan kimse demiyor. Biz desek Bizim imamlar amin derken sen amin diyeceksin. Onlar demiyorsa o ayrı. Bizimkilere kastediyorum ben. Sen ondan önce ne yapmayacaksın? Demeyeceksin. Evet. Ee, rüküden rüküye gidiş ve rüküden kalkışlardaki müşkülatlar nedir? Elleri kaldırma ve indirmeyi ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Bu büyük bir nedir? Hatadır. Allah Resulü ve vesselam her tekbirde ellerini omuzlarına kadar ne yapmış namazda? Kaldırmış ve indirmiştir. Bunun hiçbir sıkıntısı yoktur. Yapmamak sıkıntıdır. Yapmamak sıkıntıdır. Yapmak sana sıkıntı sağlamaz. Hatta e, uydurma diyorlar da hani hadis olmadığı için nakledeyim. Sufyan Ebu Hanefe buğday pazarında karşılaşıyorlar. Ve birlikte namaz kılıyorlar. Namazdan sonra Ebu Hanife Süfyan'a ne oldu diyor, namazda diyor uçacak gibi diyor her tekbir derlerini kaldırıp duruyorsun diyor. O da diyor ki birincide uçmadıysak öbürlerinde hiç uçmayız diyor. O da ona öyle cevap veriyor. Maalesef tekbirler, el kaldırma meseleleri i̇bn Mesuttan Mesud'dan gelen bir rivayet var. Şuraya kadarı sahih. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ellerini ne yapardı? Kaldırırdı. Buraya kadarı sahihtir. Bundan sonra bir daha kaldırmazdı sözü müdreştir. Yani sahih değildir. Eklemedir. Yani uydurmadır. Maalesef Hanefi mezhebi bununla ne yapar? Amel ederler. Diyelim ki bunu gördüler amel ettiler. Yani diyelim ki farz etti ki bu sahih. Kaldırmazdı da sahih. Ama kaldırırdı diye birçok sahabeden ve birçok ne var? ifadeler var. La mubarek şöyle gözünü aç da bir bak. Yani öbürlerini niye görmüyorsun? Ama aynen sahabenin birisi geliyor. Benim kafam çok kalır. Yani bir şey girmiyor. Nasıl namaz kılayım? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Yeter. Böyleysen tamam sana da yesin. Kafan kalınsa, kendini öyle kabul ediyorsan sana da etsin. Ama değilsen o zaman birçok rivayet var. Onları ne yapacaksın? Öğreneceksin. Her tek bir de Allah Resulü ne yapmış? Kaldırmış. Kaldırmıyorsa bu da nedir? Hatalardan bir hatadır. Yine rüküden kalkışta ellerin konumuna baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamda ellerini ne yapmıştır? göğsünün üzerine bağlamıştır. Bıraktığına dair hiçbir rivayet saldığına dair nedir? Yoktur. Elleri de ne yapmamak gerekiyor? Salmamak gerekiyor. Evet. Yine kardeşlerim secdeye gidiş ve secdeden kalkışlarda birçok hatalar var. Secdeye nasıl gidiyorduk? Önce eller, sonra dizler. Ama yaşanılan toplumdaki yanlışlıklara bakıyorsun. Önce dizler, Sonra eller veyahut sağ dizden sol diz farklı farklı zamanlarda veyahut böyle e, rüküdeyken ayaklar birleştirilip şu eller uylukların içine şöyle koymalar. Bunların hepsi nedir? Hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu elleri dizlerin üzerine, diz kapağın üzerine ve ayak arası da rüküye gidildiğinde bir omuz şeyi ne yapılmıştır? Açılmıştır öncelerler sonra dizler ne yapılmıştır? Gitmiştir. Doğru gidiş nedir? Budur. Secdeden doğru ise orada bir miktar Allah Resulü Aleyhisselatü ve ne yapmıştır? Oturmuştur. Birden hemen gitme nedir? Yoktur. Ve yine ayağa kalkacağında aynen diyor bir kadının hamur yoğurduğu gibi ellerini yere basar ondan sonra ne yapar? Kalkardı diyor. Bugün yaşamış olan toplumda ee, bu yere dayanıp kalkmayı bile insanlar ne yapar? Kelik görürler. Halbuki nedir? Sünnettir. Bu da namazdaki yapılan hatalardan bir tanesidir. Yine teşeğütte yapılan hatalar vardır. O da nedir? Ee, birinci oturuşta bir sıkıntı yok. Herkes doğru oturuyor. Sol ayak e, yatar. Sağ ayak ne yapılır? Dikilir. Sol kalça Sol ayağın üzerine ne yapılır? Oturtulur. Ve eller diz üzerinde bu şekilde duruş doğru bir duruştur. Ama selam oturuşunda sol kalça yere sol ayak sağdan sağ ayağın altından ne yapılır? Sağa çıkarılır. Yani teverrik oturuşu dediğimiz maalesef bu yaşamış olduğumuz toplumda kimlere has? Kadınlar gılarsa doğru. Ama kadınla erkeğin namazında bir ayrı ayrılıyor yok ki. Onun namazıyla erkeğin namazı nedir? Aynıdır. Ne hikmetse burada isabet edilmiş teverrük selam oturuşunda nedir? Vardır. Yine kardeşlerim namazdaki teşebbütteki hatalardan bir tanesi parnak işaretidir. Yaşamış olduğumuz toplumda eşedelün la ilahe de kaldırırlar illallah da ne yaparlar? İndirirler. İndirirler. Halbuki doğru olan nedir? El 53 yapılır. Yani şöyle Arapça. Ve tahiyata oturuldu mu devamlı parmak işareti yapılır. Ve gözde buradan ne yapılmaz? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Doğru olan nedir? Budur. Bu da nedir? Namazdaki yapılan hatalardan bir tanesi maalesef. Evet. Teşeğüt her oturuşta, teşeğüt oturuşunda salli ve barik ne yapılır? Okunur. Maalesef bu toplumdaki hatalardan bir tanesidir. Eğer dört rekatlık bir namaz kılıyorsanız yaşamış olduğunuz toplumda sadece size ta okumanız nedir? Yeterli derler. Halbuki her oturuşta salli ve barikte ne yapılır? Okunur. Salli barikteki yapılan hatalardan biri neydi? Seyir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âlâ <gülüyor> seyyidine Muhammed derler. Seyyidina kelimesi hadislerde gelmediği halde ne yapmışlardır? Eklemişlerdir. Salli ve barikte seyyidina kelimesi nedir? Yoktur. Bu bir bidattır. Yani hem hatadır, aynı zamanda da nedir? Seyyidina hiç yoktur değil mi? Bidat neydi? Sünnette olmayan. Evet. Var olup da yeri değişti. Veyahut da, evet. Yine 3 ve 4 rekatlı namazların özelliklerini değiştirmişlerdir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam, vitir kıldığınızda 3 rekatta selam verdiğinizde akşama ne yapmayın? Benzetmeyin demiştir. Ama bugün vitir kılanlar ne yapar? İkide otururlar, 3'e kalktığında bir şeyler okuyup Allah-u Ekber der, tekrar ellerini bağlayarak ne yaparlar? ...kunut okurlar. Bu bir hatadır. Vitri üç rekatta kılacaksanız... ...oturuş sadece teşeğütü... ...oturuş nedir? Son rekattadır. Ve kunut yapacaksanız... allah Ekber deyip eli bağlama değil... ...elinizi açarsınız. Kunutu ne yaparsınız? Yapar. Kunut bitti mi? Rükkünüze veya secdenize ne yaparsınız? Gidersiniz. Evet. Namazdan sonraki yapılan zikirlerde... ...de birçok hatalar var... Hemen namaz biter bitmez kıldırgaç şey istavrum, namaz kıldıran selamı verdi mi hemen arkadan bir tanesi bir şeyi patlatır topluca milleti salavat getirtirler. Topluca işte subhanallah herkes subhanallah elhamdülillah elham. böyle bir şey kitap ve sünnette nedir? Yoktur. Ferden vardır. Bunu unutturmasın diyor şeytan size. Şeytan bunu galebe çalarak size zikir yaptırmayı ne yapmasın? Unutturmasıdır. Bu vardır ama topluca koro halinde nedir? Yoktur. Müezzinin görevi nedir? Ezanı ve kâmeti getirmektir. Ezanı ayrı kâmeti ayrı getirilmez. Bu da bir hatadır. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam ezanı kim okumuşsa kâmeti de ne yapsın? O getirsin diyor. Yani, ezanı kim okumuşsa kâmeti de o getirsin diyor. Evet. Ee, namazda giyilen kıyafetlerdeki hatalara gelecek olursak, avret mahallini gösteren dar kıyafetlerle namaz kılmak büyük bir hatadır. İnce, şeffaf, yani tenini gösteren kıyafetlerle namaz kılmak nedir? Hatadır. Çünkü namazda insanın ee, Elbisesi vücudunu ne yapacak saracak. Yani örtü deyince sadece kadının örtüsü geçerli değil. Erkek için de avret mahalleri belli olmayacak, dar kıyafet olmayacak, ince şeffaf ne olmayacak olmayacak ve avret mahalli açıklamaz, ne yapılmaz kılınmaz. Yine elbise aşağı kadar salarak namaz kılmak yani şu şemikten aşağı. Şuradan. Aşık dediğimiz çırçalık mı? Aşık Aşık kemiğinden aşağı zaten e, elbiseyi uzatmak, ateş dokandığı gibi namazda da aynı şey nedir? Geçerlidir. Hem günahtır hem de insanı cehennem ateşine sokacak bir e, ameldir. Allah muhafaza. Allah bizi de de bu noktalara dikkat edenlerden eylesin. Üst elbiseyi salarak ağzı kapatmak suretiyle namaz kılmak. Hani bazıları böyle şey yapıp elbiseyi tamamen salarlar. Bunlar da hatalıdır. Yine kolları ve paçaları sıvıyarak namaz kılmak. Bunlar nedir? Hatalıdır. Namazda bile olsa o insanın kolları ve paçaları ne yapılmalı? El vurarak veya kılmayan birisi varsa uyararak onların elbisesinin yani şu şu şekilde veyahut da paçaları şu şekilde yapmak nedir yasaklanmıştır Bu üstünde gelen rivayette bunlar haramdır. Bunlar hatadır. Namazda başka zaman ne yaparsan yap. Hani bazıları böyle şey yaparlar. Namazda bunlar ne yapacak? Açılacak. Evet. başka omuzlar açık vaziyette namaz kılmak ee, hani haşta biliyorsunuz e, İhram. ihramdayken omuz ne yapılır? Bir omuz Açık. açılır. Ama namaz kılacağı zaman bu omuz ne yapılacak? Ölçülecek Yani örtülecek. Askılı mesela adletten şu tip adletten namazı ne yapamazsınız? Kılamazsınız. Ama komple kapalı bir adlet giyiyorsanız anozun kollu. Onunla ne yaparsınız? Kılabilirsiniz. Üzerimde resim olan Elbiseyle namaz kılmak hatadır kardeşlerimiz. Birçok kardeşimizin bazen tişörtlerinde bazen muhutlarında teravihlerde falan bunlar dek geliyordu. Bunlar hatadır. Suret bulunan elbiselerin yani giyilmemesi veya bu şeylere çok dikkat edilmesi gerekir. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda bu müşkülatlar had safhada bunların izale edilmesi gerekir. Yine gelen rivayetlerde safran ile boyanmış elbise içinde namaz kılmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nehyetmiştir. Bu safran herhalde ağır mı kokuyor? Bunu, rengi, sarı, rengi sarı. Bu safran sürünmüş şeyle namaz kılmayın diyor. Bizim aramızda pek yok ama belki Arabistan tarafında falan meşhur olabilir. Bu da hatalardan bir tanesi. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu ve Yahudi ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesteriyle ne yapmazlar? Namaz, namaz kılmazlar. Siz bunlara ne yapın? Namaz. Muhalefet edin diyor. Ayakkabıyla namaz kılmayı reddetmek bu da hatalardan nedir? Bir tanesidir. Hakikaten unutulmuş bir sünnettir. Geçen gün Selo namaz kılıyor. Dikkende ayakkabıları güzelce bağlamış, namaza durdu, ayakkabılarıyla durdu. Kadının birisi, geldi bir şey istedi, yok dedim, çıktı, geri döndü. Şöyle bir baktı, böyle etti, bir bana baktı, ben kafayı çevirdim, şunlara bak diyor ya, Anam ne biçim namaz kılınlar, sapık mı bunlar, ne dedi? Çekti gitti kadın. Yani ayakkabıyla namaz kılma, ona göre, yani kılanı ne yaptı? Sapık yerine koydu. Maalesef ayakkabıyla namaz kılma, Yahudi ve Hristiyanlar kılmazlar, siz de ne yapın? Muhalefet edin diyor. Bu da unutulan sünnetlerden bir tanesi. Namaz kılınan yerlerle alakalı bidatlara baktığımızda, mesela Şia'nın belirgin bir özelliği var bu noktada, Kerbela'nın dışındaki bütün yeryüzünün pis olduğuna inanırlar. Sadece Hüseyin'in kalının düştüğü yer temizdir derler ve oranın toprağına ne yaparlar? Secde derler. O olmayınca secde ne yapmazlar? Yapmazlar. Bu da namazdaki hatalardan hatta şirklerden nedir? Birisidir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Üzerinde resim bulunan mekanlara doğru ve üzerinde resim nakış gibi bulunan seccade üzerinde ya da resim bulunan mekanlarda namaz kılmamıştır ve kaldırtmıştır ve bu beni çok meşgul etti götürün daha sade ne yapın bir seccade getirin demiştir. Çok nakışlı şatafatlı eğer sizi namazınızda meşgul edecek bir namaz daha varsa onda namaz kılmanız sizin için nedir? Hatadır. Çünkü namazda eftal olan nedir? Huşudur. Huşuyu sağlayacak bir şeyi ne yapın? Koyun. Hatta yani hakikaten öyle nakışlı namazlar oluyor ki eskiden hep yapıyorlardı ablalarımız falan. Yani namazda insan o nakışların yanlışını doğrusunu bile görebiliyor yani. O kadar insanı bazen ne yapıyor? Meşgul ediyor. Öyleyse düz bir şey sermek nakışsız bir şeyi sermek ne yapar? İnsana daha da fayda verir. Evet. Yine kabirlere doğru namaz, kabirler üzerinde namaz haram kılınmıştır. Kabirlerin olduğu yerde yapılan mescitlerde kılınan namazlarda ne yedirmiştir. Allah Resulü ve Vesselam yasaklamıştır. Bu da yapılan hatalardan bir tanesidir. Yine Hadislerde gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitlerde develerin yer edindiği gibi yer edinmeyin demiştir. Mescitlerde özel yer tahsis etmek nedir? Haram kılınmıştır. Ama maalesef ihtiyarlar ön tarafı parsellenmiştir. Hiç kimse kimsenin yerine ne yapamaz? Duramaz. Aynen o gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam develerin yer edindiği gibi ne yapmayın? yer edinmeyin diyor. Maalesef mescitlerde özel yerler ne yapılmış? E, yapılmış Bugün buna bir bidat daha eklenmiş. E, arkalar sinema salonu gibi oturma şeyi yapılmış. sandalyeler girdi bir herkes oturuyor. Tamam oturması sıkıntı değil. Namaz başlıyor. Namazda da oturuyorlar. E, tamam oturarak namaz bul da gel safta kal. Yani saf tamamlamadan arkaya ne yapılmaz gidilmez adam kahmet getiriyor millet namaza duruyor zaten ya bir saf var ya iki saf var geri kalan da en arkada koltuklar böyle döşenmiş ben camilerde görüyorum en arkada oturuyorlar gelmiyorlar aynısını müezzin de yapıyor müezzininki ya ortada ya köşede o da yanına birini alıyor veya almıyor o da tek başına ne yapıyor orada kılıyor Bunlar nedir? Hatadır. Saflar ne yapılmalı? Doldurulmalı. Birinci saf dolmadan ikinci saf doldurulmaya zaten ne yapılmaz? Başlanmaz. Birinci saf dolacak. Ondan sonra ondan sonra, ondan sonra gider. Evet. Yine e, namaz kılanların sütrü hususunda işlediği hatalar dedik. Demin e, söyledik onu. Kıble'den yönünü çevirmek bazı insanlar çok meraklı oluyorlar. Sağda solda ne var ne yok epey bir inceliyorlar. Bunlar namazda işlenen en büyük hatalardan bir tanesi. Namaz esnasında işlenen hatalara bakacak olursak kardeşlerim niyeti açıktan söylemek niyetle başlangıç tekbirinin birbirini izlemesindeki hatalar var. Demin de söyledik. Tekbirde tilavette Namazdaki zikirlerde dili hareket ettirmeme vardır. Tekbir aldığında eften senin kendi kulağın duyacak kadar Allah-u Ekber <gülüyor> nafsın, ne yapacaksın söyleyeceksin dilin gelecek. Yine gece olan kılınan namazlar cehridir. Ferden kıldığında sünnet olsun farz olsun. Sen bu namazlarda kulağın duyacak şekilde kıraatı ne yapacaksın? Açıktan okuyacaksın. Sabah olsun akşam olsun, yatsı olsun ve gece kılınan teheccüklü bitirdi. Bunlar kendi kulağın duyacak şekilde kıraatın ne yapacak? Açıktan olacak. Maalesef bu da namazda yapılan hatalardan bir tanesi. Evet. Namazın tamamında raful yedeğini terk etmek hatalardan birisi. İkincisi Fatiha'yı imamın arkasında kaza gelerek içinden birkaç kere okumak. Bunlar da hatalardan bir tanesidir. Fatiha bir kere okunur. Bunda gelen hadiste Fatiha'yı imamdan önce de bitirebilirsin. Sonra da bitirebilirsin. İçinden okuduğun için hadis var. Ama bir kere okuyabilirsin. Birkaç kere okumak nedir? Hatadır. Namazdayken Bunları yapmak nedir? Hatadır. Gözünü ne tavana dikeceksin ne de huşum gelsin diye yumacan uyur kalır orada kalırsın ne yukarıya ne sadece ayağının dibine doğru seyde mahalle doğru bakacaksın yüzünü gözünü ne yapmayacaksın yummayacaksın ama sorun değil zaten açamlırsın Evet. namaz esnasında gözleri kapamak haramdır yine namazda çok hareket etmek orayla burayla uğraşmak kaşımak e, bunlar da hatalardan bir hatadır. Bazılar diyor ki iyi ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken Ayşe annemiz gelmiş kapıyı açmasını söylemiş ve o da gitmiş açmış Aleyhisselatü Vesselam ve ona bir şey olmamış da bize mi bir şey olmuş? Ya tamam açmış açmış da sen açmadık kaşımadık yerini bırakmıyorum ki Allah Resulü iki adım atmış kapıyı açmış tekrar ne yapmış namazına devam etmiş ama Olmadı. Burayı kaçıyor, orayı kaşıyor, orayı düzeltiyor, burayı düzeltiyor. Namazda bunlar nedir? Hatadır. İbn Abbas, Allah kendisine rahmet etsin. Bir gün mescide geliyor. Adamın bir yerini kaşıdığını görüyor. Eğer diyor onun kalbinde huşu olsaydı eli oralarda ne yapmazdı? Gezmezdi diyor. Biz diyor ve vesselam zamanında secde mahallenin dışında hiçbir yere ne yapmazdık? Bakmazdık. Ve kılmış olduğumuz namazı sanki bir daha namazımız olmayacakmış gibi son namazımızdı diye ne yapar? Öyle kılardık. Ve çarşıya gittiğimizde kim olursa olsun herkesten ne yapardık? Alışveriş yapardık. Orada takvalı bir adamı gösteriyor namazı güzel olanı. Şimdi diyor falan oğullarından başka alışveriş yapacak güvenilir kimse ne yapmadı? Kalmadı diyor. Yani bir namaz insanın güvenliğine veya güvenilisizliğine de ne yapıyor? Sebep oluyormuş. Namazda da bu yönlü birçok neler varmış, hatalar varmış. Evet. Eee rükûde ise rükûde birçok hatalar var. Bunların en başı tadil kana riayet etmeme. İmam semallahu le mename dedi Adam otomatiğe bari. Şöyle kalkıyor, bacakları hemen hazır. Hemen dik imamdan önce ini veriyor aşağı. Hani arabaların amortisörleri var ya, şöyle çukura geldi mi, pat mı çıkıyor? Aynen ona gidiyorlar. Bizim özellikle Naci Bayram'da yapar. Bunlar büyük bir hatadır. Derslerde de gördük. Kim imamdan önce başını indirir, kaldırırsa başının eşek kafasına dönmesinden ne yapmaz, korkmaz mı diyor? Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Yine kardeşlerim, terk edilen, yapılmayan şeylerden bir tanesi. Bela ve musibet anlarında, kafirlerin, müşriklerin azdığı, zulmettiği zamanlarda kunut yapmak sünnettir. Maalesef bu sünnet ne yapılmıştır? Terk edilmiştir. Sadece vitre has bırakılmıştır. Halbuki her e, namazda, özellikle sabah namazında aleyhissalatü vesselam kunutu ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü zamanımız hakikaten kötü bir zaman Müslümanların duaya çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Konutu yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Yine e, duadan sonra yapılan hatalar nedir? Adam, mesela tespih hali ediyor böyle. Ezan okunuyor, ediyor böyle. Diye böyle tespih. Onun üzerine duasını ediyor ediyor diyor. Şöyle ne yapıyor? Öyle diyor. Bunların hepsi hatadır ve bidattır. Dua ne dersin? Elini bırakırsın. İlla elini şöyle sürme, yok. Böyle bir rivayet yok. Ama dua elini ne yapabiliyorsun? Açabiliyorsun. Elini nerede yapıyorsun? Aleyhissalatü Vesselam yatarken felak naz ayetel kürsüyü okuyor. Üflüyor. Sonra elini eriştiği her tarafa şöyle ne yapıyor? Sarıyor. Yani burada yatarken nedir? Var. Ama diğerlerinde böyle e, dua ettikten sonra böyle yapmak nedir? Hatalardan bir hatadır. Evet. Secdede yapılan hatalara baktığımızda birisi ne yapıyor? Şimdi ellerini yapıştırıyor böyle secdede. Ne diyorlar? Bu Allah öğrenmiş namazı. Elini böyle açıyorsa ha, bu dedesinden öğrenmiş diyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdedeyken köpeklerin ellerini yaydığı gibi ne yapmayın? Yaymayın. Eller ne yapacak? Şöyle açılacak. Bu da secdede yapılan hatalardan bir tanesidir. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Secdede yapılan en büyük hatalardan birisi de şu kardeşler. Gözlük kullanmak ayıp bir şey değil muhakkak ki. Allah'ın bir ikramıdır aynı zamanda bize en azından gözü zayıf gören mesela bizim gibi insanlar için. Şimdi gözlüğüm var diye tam secde yapmayıp böyle burnunu değdirmeme, alnı değdirmeme gibi e, hareketlere kaçanlar vardır ki bu haramdır. Secde yedi aza üzerine ne yapılır? Yapılır. Bu farzdır. Bunun terki namazı ne yapar? Götürür. Gözlüğü olan insanların bazıları acı diyor, acıyor bilmem şu oluyor bu oluyor tipinde hareket edenler vardır. Gördük olsa da secdeyi ne yapacaksın? Tam yapacaksın. Yoksa çıkarıp bir tarafına koyacaksın. Evet. Saftan bir yere kaçacak halin yok. Para da sayacak halin yok. Evet. Başka yine secdede işlenen kusurlardan bir tanesi kardeşlerim. Ayakta namaz kılamayan insanlara bazıları secde etsin diye önüne bir şeyler koyuyorlar. Bunlar nedir? Hatadır. Eğer adam secde edecek güçteyse zaten ne yapar? Secdesini yapar. Yere eğilemiyor diye yanına bir şeyler koyup da şöyle buraya secde etsin diye yorgan, yastık, kütük koymak nedir? Hatadır. Bir gün ve vesselam hasta olan bir sahabeyi ziyarete gittiğinde bakıyor, kütükleri koymuş, üzerine yorgan koymuş, onun üzerine yastık koymuş, secde etmeye çalışıyor. Ne yapıyor bu adam? Namaz kılıyor. Kaldırın bunu diyor. Ayakta kılabilen ayakta kılsın. Oturarak kılan oturarak kılamayan da ima Yani neye gücün yetiyorsa o şekilde ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Ben secdedeceğim diye illa bir şeyler ne yapmayacaksınız? Koymayacaksınız. Evet. Yine teşeğütte yapılan okunuşunda yapılan bir hata var. Bu hata nedir? Teşeğütte Esselamu Aleyke Eyühen kısmında Büyük bir hata var. Vefatından önce aleyhissalatü vesselam Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Esselamu aleyke denirken vefatı sonrasında Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Esselam, esselamu aleyh denmiştir. Yani Esselamu aleyke değil. Şu an okunması gereken Esselamu aleyh aleyke okumak nedir? Hatadır. Eğer böyle okuyan varsa teşebbü bunu düzeltsin teşeğütte veya namazda peygambere dua ederken de seyyidina lafzını ilave etmek de bir bidattır hatadır. Evet. Yine başka namaz kılan bazı kimselerin selam esnasında sağ elleriyle sağ, sol elleriyle sola işaret etmeleri namaz selam verirken bu da hatalarda nedir? Biridir. Özellikle bunu en berrak şekilde cenaze namazında görürsünüz. Adam Esselamu Aleyküm ve derken böyle, ki ben sola selam bilmiyorum zaten. Sola selam verirken de böyle ne yapıyorlar? Elini indiriyorlar. Halbuki direkt ellerini ne yapacaksın? vereceksin. Sağa ve sola selam verirken sağa ve sola kullanmaya hiç gerek yok. Trafik polisi değilsin. Neticede namazdan çıkıyorsun. Evet. Son oturuşta Teşeğüt sonrasında salli barik okumayan insanlar vardır. Bu okulması gerekir. Burada da kastımış şialar salli ne yapmazlar? Okumazlar. Ta bir değişik okuyorlar. Ondan sonra direkt namazdan çıkıyorlar. Evet. Başka hatalardan birisi abdest sıkıştığı bir şeyle namazı ne yapma? kılma. Bu da büyük hatalardan bir tanesidir. Yine hatalardan bir tanesi e, namaz kıldıranın ya şu kaç kelimesi çok fazla girmiş ağzıma. Sohbette de hep ağzıma dilime geliyor. E, selam verirken selam aleyküm deyip uzatması da nedir? Hatalardan bir tanesidir. Çünkü namazda imamdan sonra hareket etme vardır. Adam uzatınca sen dönüyorsun böyle boynun yamuk kalıp duruyor artık. Döndüremiyorsun da bu yanıya. Adamı beklesen böyle kalmış oluyorsun. Yaptıkları büyük hatalar var. Uzatmadan selam vermesi sağa sola nedir? Şeylerdendir. Uzatması hatadır. Ve uzatırken de sesini çok acayip değiştiriyorlar. Bu ses tonunu değiştirmede nedir? Hatalardan bir tanesidir. Ses tonu normal neyse onu ne yapması yapması gerekir. Yine hatalardan bir tanesi tabi bu oluyor demiyorum ama gayet olan meseleler var. Allah kimsenin başına vermesin. Namaz esnasında kişinin abdesti bozuluyorsa doğru olanı o cemaati terk edip gidip abdestini alıp sonra namazı kılmasıdır. Çaktırmadan namaz bozulsa da ayıp olmasın diye namaza devam etmeyeceksin. Hatalardan bir tanesi çıkacaksın. Abdestini alacaksın. Kaldığın yerden ne yapacaksın? Devam edeceksin. Evet. Cemaatle kılınan namazda işlenen hatalara bakacak olursak sıkmıyorum değil mi? Monoton geçmiyor deriz. Evet. Müezzin ve ezanı dinlemekte olanların yani bizlerin işlediği çok büyük hatalar var. Ezan okunurken ne yapmamız gerekiyor? Haruk ya Bey? Cevap vermiyor musunuz? Evet, işte, canım, işte. Ne yapmamız gerekiyor? Böyle. Ezan okunuyorsa, ezanın kelimelerini ne yapın? Tekrarlayın diyor. Ama yaşamış olduğumuz toplumda sohbet ediyorsak sohbet. Konuşma ediyorsa konuşma oluyor ki en büyük hatalardan nedir? Yaptığımız, işlediğimiz hatalardan birisidir. Ezan okunurken müezzinin sözlerini ne yapacağız? Tekrarlayacağız. Akabinde hayal Selah hayal el geldiğinde la havle ve la kuvveti zikrini söyleyeceğiz. Ve akabinde de vesile duasını ne yapacağız? Yapacağız. Sünnet olan nedir? Budur. Ama maalesef Ezan okunurken biz, yani umumen diyorum inşallah bizler demeyim ama umumen yapılan hatalar ezana iştirak ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. Yine ezan okunduktan sonra camilerde yapılan hatalardan birisi geliyor hemen adam ne diyor? Ala salavat. Yüksek sesten herkes Allahu sallallahu muhammedin diye başlıyor. Bu söz bidattır ve hatadır. Öyle gelip de ala Resulüne salavat diye bir şey nedir? Yoktur. Ezan okunmuştur. Salavat her zaman getirdi. Burada bulunan hiçbir alaka nedir? Yoktur. Bu da yapılan hatalardan bir tanesidir. Hatta cumalarda yapıyorlar. Ezandan sonra bir de üç ihlas, bir fatiha arkadan el bakara diyorlar. Tutuyorlar bir de şeye kaldırıyorlar. Bu da hatalardan bir tanesidir kardeşler. Yine ezanı musukili ve melodülü bir edayla okumakta haramdır, bir bidattır. Maalesef bunu 18 yıl bu topraklarda işlediler. Yani bu zulmü müzik eşliğinde arkadan bandolarla, çalgılarla maalesef bunu da bu topraklarda eskilerimiz gördü. Allah bizlere bunları Yaşatmasın. Ezanı Mursi'kiyle melodülü okumak nedir? Haramdır ve hatadır. Biz Yahudi, Hristiyan değiliz. Piyanoyla, bilmem, müzikle, koroyla namaz ne yapamayız? Kılamayız. Yine ezanı teyiple okumak nedir? Hatadır. Yine merkezi sistemle ezan okumak nedir? Hatadır. Çünkü her beldenin insanı çıkacak ne yapacak? Ezanı okuyacak. Herkes de ezan okumayı ne yapacak? Bilecek. Sevabından ne yapmayacak? Mahrum olmayacak. Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Sizin en uzun boynunuz kimlerdir? Müezzinlerdir. Müezzinlerdir diyor. Müezzinin görev ezan okuma. Yani bugün tamam bu kadar asrın güzel şeyleri var, teknolojisi var. Var var ama her caminin de bir imamı bir müezzini var. Herkes kendi ezanını, herkes kendi gametini ne yapacak? Yapacak. Şeytan bugün böyle merkezi ezan okutturur. Yarın merkezi gamet yaptırır. Yarın merkezi namaz kıldırır. Yaparlar bunlar. Çünkü öyle hadisler var ki elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün ne yapacak? Eskiyip gidecek diyor. Hatta diyor namaz nedir, oruç nedir, haş nedir ne yapılacak? Bilmeyecek diyor yaşlarına rastlandığında siz ne biliyorsunuz dinden? Biz dedelerimize babalarımıza la ilahe illallah sözünü derken eriştik. Biz dinden başka bir şey bilmiyoruz. E böyle giderse tabi ne yapmaz? Kalmaz. E cenazeni kıldırga çıkarsa, ezanı merkez okursa, kavmeti de merkez olursa bitti evet yarına kim ne kalacak ki? Onun için herkes ezanına, kavmetine sahip çıkacak arkadaş. Yine ee, ezan esnasında deyip böyle gocuna sürmeler, şafaat ya Resulullah demeler, bunlar nedir? Hatadır. Çünkü müezzin ne diyorsa sen evet. onu tekrarlayacaksın. Müslüman olarak yapman gereken nedir? Bunlardır. Yapamıyorsan hiç olmasa bidatını yapmayacaksın? İşlemeyeceksin. Evet. Hatta çoğu şafaat ya Resulullah derler. Şefaat ancak Ölümsüden istenir. Ölümlüden ne yapılmaz? İstenmez. Ama hakikaten şefaat istiliyorsan vesileyi oku. Vesileyi okursan kim bunu okursa şefaatim ona nedir? Vacip olacak diyor. Sen onu oku hakikaten bak bir şeyler ne yaparsın? Kazanırsın. Evet. Yine camiye giderken yapılan hatalardan birisi nedir? Koştura koştura gitmek. Camiye giderken ne yapacaksın? Seki netle gideceğim, vakalla koşturarak ne yapmayacağım, gitmeyeceğim. Nerede yetiştiysen orada. Camide yapılan hatalardan birisi nedir? Elleri kenetlemek. İkincisi şu bacakları şöyle karına dikerek şöyle şuradan kenetleyerek oturmak Bunlar da bunlarda hadisle ne yapılmıştır, nehyledirmiştir, yasaklanmıştır. Ne evet. Bir de namazın içinde şöyle etmeler bunlar da yasaklanmıştır. Allah razı olsun. Gayri ihtiyarı mı yaptın hatırlatma için bilmiyorum. Yine ezan okunurken camiden çıkmak büyük hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü ve bir mescitte camide namaz kılınan bir yerde ezan okunur da bir insan da namaz kılmadan giderse Muhammed milletinden Ayrı bir din üzerine ölür diyor. Çok tehlikeli. Eğer bir mescide gitmişseniz, ezan da okunmuşsa ne işiniz olursa olsun namazı kılmadan oradan asla ne yapmayın? Ayrılmayın. Çünkü başınıza büyük bela, musibet gelebilir. Hakikaten bununla alakalı rivayetlere bakın. Her böyle namazı terk edip gidenin, yani ezan okunduktan sonra muhakkak ölmüş. Muhakkak ölmüş. Yani. Evet. Yine İmam tam namaza başlayacağı sırada oradaki insanların aralarında muhabbet etmeleri, gruplaşmaları, en büyük yapılan hatalardan birisi. Kamet geldi mi saflar düzeltilecek, ağza fermar ne yapılacak? Çekilecek. Namaz için beden hazırlanacak. Ruh ne yapılacak? Hazırlanacak. Konuşma, kamet getirildi mi ne yapar? Bitecek. Evet. Cami ve mescitlerde grup ve halkalar halinde oturmak ve birinin başına gelen iyi ve kötü haberleri bıdı bıdı yapmak, yani konuşmak camilerde ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Hatta Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor yitiğini arıyor. Ne diyor? <gülüyor> Bulamayasın diyor. Bulamayasın diye de ne yapıyor? Bekdua ediyor. Yine mescitlere geldiğimizde terk edilen yapılmayan e, sünnetlerden birisi neydi? Hayatın yani tahayyatın mescit namazını terk etmek de nedir? Hatalardan bir tanesidir. Evet. Yine demin de dediğimiz gibi farz namazlara başlamadan önce İhlas suresini okuyup insanları El-Fatiha diye e, söylenmesi de bidatlardan nedir? Bir tanesidir. Yine kardeşlerim mesela en büyük yapılan hatalardan birisi kâhmet getirilmiş, namaza durulmuş. Hemen adam koşarak geliyor, hızlı hızlı sünneti kılıp ne yapıyor? Fazla yetişeyim diyor. Halbuki hadis-i şerifte kaçıncı rekat olursam ol, kâhmet getirilmişse nafile, ne yapılmaz? Kırılmaz. Ne yapacaksın? Kasım Selam verip çıkacaksın değil mi? Nasıl yapacaksın? Kalkıp devam edeceksin. Kalkacaksın geleceksin imama <gülüyor> Allahu Ekber deyip ne yapacaksın? <gülüyor> Namazı bırakıyorsun. Selam namazdan nedir? Tamamlandığına bir işarettir. Sen olduğu gibi ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. Bu hata Gündüz namazlarında pek olmuyor fakat sabah, sabah namazında özellikle insanların en çok yaptığı hatalardan bir tanesi. Sabah. Üşüdüyseniz açabilirim. Sizin uygulamada yaptığınız şeyi biz yapmıyoruz acaba. hata Aslında. mı bu? Nasıl? Üstünnetin son rakatındayız. Üstünnetin son rakatındayız. Kavmet getiriliyor. Yetişmeyebiliyoruz. Selam vermeden... Ya şimdi kavmet getiren insan şöyle nafile kılanlara bir dikkat etmesi lazım. Yani normalde biraz da onun insafiyetinde. Adamın son hattaysa hani bozdurmaması gerekir. Ama ben selam oturuşuna bile otursam kahmet gelmişse kalkarım. Çünkü hadis-i şerife uymam benim için daha hayırlı. Ona uymam bana daha hayırlı. Evet. En çok bu sabah namazında yapılıyor. İmam sabah namazında birer sayfa okuduğu için diğerleri ihlastan falan inna taynen gidiyor nasılsa. Ama sabah namazı birer sayfa okuyunca adam hemen geliyor diyor ki onu okuyana kadar ben sünneti götürürüm diyor. Bu nedir? Hatadır. Farzı kılacaksın. Ondan sonra sünneti kılacaksın. Evet. Camiye gelmeden önce soğan, sarımsak, pırasa gibi çok ağır insanları nefret ettirecek koku sürünerek gelmek nedir? Hatalardan bir hatadır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bazı yapılan hatalardan birisi de kardeşlerim, kameti ancak müezzin getirir diyerek sanki onun tapulu malıymış gibi başkasına kamet getirtilmiyor. Cami bütün Müslümanlarındır. Kameti her Müslüman ne yapabilir? Getirebilir. Hatta bundaki sevabı bilseydiniz kura çekmeden hiç kimse ne yapamazdı? Kamet getiremezdi diyor. Kâhmet belli insanlara, ücretli insanlara has nedir? Değildir. Her Müslüman kâhmeti getirebilir, getirmelidir de. Belli kişilere has değildir. Ezan okuyan getirecek. Ezan okuyan getirecek ama illa has değil. İşte Semih bizim müezzinimiz hep o okuyacak diye bir Müslüman da bunu ne yapabilir? Adam mikrofonu vermiyor mu ezanı okuyunca? Dö. <gülüyor> öncelikle hocam şuralar giriyor mu oraya? yok girmiyor evet ee, yine imam dönmeden işaret etmeden kamet getirmek hatadır Allah, Allah. Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle Bilal'a emretmiştir ne demiştir ben ayağa kalkmadan yani minbere doğru gitmeden yani beni görmeden kamet ne yapma getir. İmam ne zaman kalkıp minbere doğru yürürse Müezzin ne yapacak? Kâhmet o zaman getirecek. Yani onun işaretliğinden daha öncesinde ne yapmaz? Olmaz. Yine saflarla alakalı yapılan hatalara baktığımızda yay gibi olmayacak, ok gibi olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safları düzeltmek için muhakkak ne yapardı? İnsanlar tasnif eder. Onlar safları tek tek düzeltir. Ondan sonra Tamam dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Namaza başlardı. İmamın dönüp de safların düzgünlüğü namazın tamamındandır deyip dönüp namazı kıldırması hatadır. Safları düzeltecek. Ondan sonra geçip ne yapacak? Namazı kıldıracak. Ben dedim ne yaparlarsa yapsın. Yok. Düzeltecek. Evet. Tabii. Ee, yine saf tamamlanmadan Arkada saf oluşturmak nedir? Hatadır. Birinci saf doldurulacak. Çünkü ben sizlerin aralarınızdan şeytanın yani geçtiğini görüyorum. Yani Safların arası boş olduğunda şeytan ne yapıyor? İnsanların arasında oynuyor. Saf tamamen ne yapılacak? Tamamlanacak. Saflar bölünecek bir engelle ne yapmayacak? Olmayacak. Yani iki direk arasında namazı ne yapmayın? Kılmayın. Ve o safı bölen işte geldi arada bir engel var. minber. Ondan sonra böyle safı bölen bir şeyle ne yapmayın? Namazı kılmayın diyor. Bu da maalesef yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Yine tek başına e, safların arkasında namaz kılmak da nedir? Hatadır. Öndekini ne yapacaksın? Biraz bekleyeceğim, Baktın gelen kimse yok. Gelen kimse yoksa önden birini ne yapacaksın? Çekeceksin. Ve onu safa getireceksin. Tek başına arkada namaz kılmayacaksın. Evet. Ee, yine namazların rükünlerini imamdan önce veya eş zamanda yapmak hata dedik. İmamdan hep sonra ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Namazdan sonra cemaatin istediği hatalara bakıyoruz. Hemen dışarıya çıkıyorlar. Allahümme sallallahu dedi. böyle ne yapıyorlar? Müsafa yapıyorlar. Böyle Ellerine, yüzlerine sürüyorlar. Böyle bir uygulama namazda nedir? Yoktur. Bunlar da hatalardan birisidir. Yine tesbih ve zikir maksadıyla camide kalındığında, Ali sallâhü aleyhi ve dan gelen rivayetleri, zikir ve duaları yerli yerince yapmamak, birinin koro halinde sözlerini yerine getirmek bunlar nedir? Hatadır. Yatsın namazından sonra. Oturup muhabbet etmek bunlar nedir? Hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşru bir mazereti olmadığı müddetçe yatsıdan sonra ne yapmazdı? Oturmazdı. yatardı. Otursanız boş, mala yani. Evet. Oturduğunda gece namazı gidiyor mu? Gidiyor. Uykusuz, yorgun oluyor musun? Oluyorsun. O an ilim edebilirsin veya dinlenebilirsin ailenden Dinin anlatabilirsin ama televizyon hocasına gözünü diktiğin zaman o senin her şeyini ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Hem aklını kirletiyor, hem kalbini kirletiyor, hem de amelini kirletiyor. Bir televizyon. Evet. Yine e, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarındaki hatalar nedir? Nedir Far? Buyur mu? Yok değil, İki rekattan veya dört rekattan sonra ne yapıyorlar? Allahümme salli bir zikirler, bir ilahiler ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bunlar nedir? Hatadır, bir bidattır. Namazların arasında böyle koro halinde bir şey söylemek dinimizde nedir? Yoktur. Evet. Başka? Cuma'da işlenen hatalara bakıyorsun. Maç varsa adam cumaya gidiyor mu? En cetti mi olamaz, olmasa Tek gelirse? Tepe. tek gelmiyor? sana. Yine hatalardan birisi gezme, dolaşma maksadıyla Cuma'ya gitmeme, Kuranda ve Sünnet'te yeri olmayan bir takım şartlara inanarak Cuma'ya gitmeme, Cuma'da belli şartlar getirme, işte darul harp, darun, İslam, işte bu imamlar tağutun askerleri kılınmaz bu mescitler mescidi Mescidim. dırar kılınmaz ondan sonra başka neydi biz köleyiz gibi veyahut bunlar fasık fasığın arkasında namaz kılınmaz deyip bodrumlarda veyahut köhne yerlerde veyahut dernek gibi ev gibi yerler açıp cumalar kılmakta nedir hatalardır büyük vidaatlardır. Bunlar da en çok işlenen hatalardan bir tanesidir ve cemaat şeyini ee, baltalar. İmanın İ güvenilir olmaması bu da senin sorunun. Neyine güvenmiyorsun? Paraya mı? İmana mı arkasını zaten kılınmaz alacaklı olduğundan düzel. Şuradaki. Cumadan önce aklın nedir? Düzel. <gülüyor> şöyle bir şey söyle, bir şey denler mi? Namaz bir emanettir. Baktım. Herhalde yani şey. Öbürüne demaret... git. Fâsık birisi varsa mümin birini bul. Aa, böyle denilebilir miyim? Tabii, kitabi yani için. Tabii, daha, daha, daha hayırlısına yani. gidebilirsin. Eline... Daha hayırlısına gidebilirsin ama dinimiz görülen bir münkeri orada düzeltmek değil. Mi? Sahabe cumada yapılan hatayı, camiyi bırakıp gitmemiş ki, kalkmış hem de zalim bir vali, yüzüne suratına söylemiş. Yani yapılan hata ne yapılmış? Anında söylenmiş. Müslümanların içinde İslam'a, yani Allah'a yaklaşmak için yapılan bir amelde kim ne hata yapmışsa, sen de kalkacaksın. Sen de bu dinin bir ferdisin onun oraya çıkması senden bir üstünlük olmadığı gibi senin onun arkanda kılman bir alçaklık nedir? Değildir. Hata her yerde hatadır. Hata ne yapılmalı? Orada izale edilmeli. Bu da imanın bir gereğidir. Orayı terk etmek imanın gereği değildir. O korkaklığın gereğidir. Ya yani korkaklığın diyelim. Yine imam hutbedeyken bir kurulda uyumak, hutbeyi dinlememek yapılan hatalardan bir tanesidir. Yine e, cuma günü veya bayram namazında imam hutbedeyken Allah rızası için camiye yardım tipinde bir şeyler toplamakta yapılan hatalardan ve bidatlardandır. Topla, toplama hutbe esnasında bunu ne yapmak? Yapma. İlan yok mu hutbede? He? İlan yok mu hutbede? Anlamadın ki dedi Adam orada hutbe veriyor, bunlar camiye yardım, donanıyor. Bu yok. Evet, da ilan ediyor İşte, yine Cuma namazının ilk sünnet meselesi, bu da e, dinimizde olmayan bir şey. Cuma'nın ön sünneti diye böyle bir kıldıkları bir namaz nedir? Yok. Arkasından iki ya da dört sünnet vardır. Yine e, hutbe irade eden e, imamların işlediği birçok hatalar vardır hutbede. Anlamsız birçok sözlere, anlamsız birçok şeylere girerler. Bunlar da büyük hatalardır. Bu da dini zorlaştırma yoluna gitmiştir. Evet. İstihare namazında işlenen hatalara baktığımızda birinin bir evleneceği tutar veya bir şey oldu mu Hemen şeyhine, hocasına veya birine ya sen bir istihare namazı kıssan da bir yatsan acaba benim için hayırlı mı, değil mi? Yoksa bu kısmet benim için iyi mi diye şeylere girerler. Bunlar hatadır ve bidattır. İstihare namazı vardır. Bunun bir yatması veya rüya yatması diye bir olayı yoktur. Kalbe Allah'ın verdiği bir sıcaklık ya da nedir? Soğukluk vardır. Senin dua etmen gerekir. Evet, istihare de, de bu. Yine bayram namazlarında, bayram namazı sünnetinde gevşek davranma, bayram namazını kılmaya gitmeme, uyuma bunlar da yapılan çok büyük hatalardan birisidir. Bayram namazına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok önem vermiştir. Hayızda olan, adetli olan kadınları dahi çıkarmıştır. Onlar arkada rükun tekbirleriyle ne yapmıştır? Tekbir almıştır. Dinde bayram namazına çok önem verilmiştir. Maalesef Müslümanların en büyük işlediği hatalardan birisi bu namazı önem vermiyorlar. Bu namaz çok önemli bir namazdır. Evet. Bayram namazındaki işlenen hatalardan birisi 9 tekbir 2 rekat derler ama nerede ne alırlar? Meçhul. Öyle değildir. 12 tekbirdir. 7'si 1. rekatta, 2'si 5'i de 2. rekattadır. Boş. Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbirler almaktır. Evet. Bayram günleri biliyorsunuz teşrik tekbirleri vardır. Neydi bunlar? Al Hiç getirdiniz mi? Allahu ekber, Allahu ekber. Bunları sesli olarak sokakta söylememek en büyük hatalardan nedir? Birisidir. Sahabeler bu teşrik tekbirlerini söylemekten sesleri ne yapardı? Hasılırdı ama bizler her şeyi camiye haskıldığımız için bunları da namazın arkasında hemen selamdan sonra ne yapmışız bırakmışız bu da yaptığımız büyük hatalardan bir tanesidir. Evet yine iki rekat olan husuf ve husuf namazının ortadan kalkması, güneş ve ay tutulduğunda namazın kılınmaması Müslümanların en büyük hatalarından ve hatta en büyük ayıplarından bir tanesidir. Her şeyi takip ediyoruz ama güneş ve ay tutulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç namazı terk etmiş mi? Peki bizlerde böyle bir ihtiyaç var mı? Hadi toplum bilmiyor. Bizde var mı bu bilgi? İnşallah. Var. Öyleyse güneş ve ay tutulduğunda kimin haberi varsa haberleşilecek, toplanılacak ve o namaz ne yapılacak? Kılınacak, bu da büyük yapılan hatalardan bir tanesi kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine mescitte toplanıp yüzrekatlık namaz kılmak, bin ihlas okumak gibi bazı geceler işte regaib kandili, miraç kandili falan kandil, filan kandil tipinde veya minarelere yeşil ışıklar, beyaz ışıklar koyarak o günü kandil simitleri dağıtmak falan bunlar nedir? Bidattır. Yine <gülüyor> Döngel namazı. İşteydiniz mi? Çevirgel duası. Kocasına sahip olamamış, bırakmış, kaçmış. Acaba döner mi diye iki rekat namaz. Bebesi kaybolmuş, koymuş İstanbul'a çalışmaya gitmiş. Çevirgel duası namazı. Böyle bir namaz, böyle bir dua nedir? Yoktur. Bunlar nedir? Bidattır. Bunlara itibar edilmez. Yine şu son günlerin bidatını söyleyeyim. Peygamberi görme namazı. Duydunuz mu? Hangisi uyduruyorsa bunu, gene bir tanesi yıldızı parlak, kendisi de parlak herhalde hocalardan, o, birisi söylemiş, iki rekat namaz kılar, işte şu şu şu duayı okursan bir de kitabını arıyorlar, nerede yazıyorsa peygamberi görebilirmişsin. Bir de bu hastalığı yaydılar. Böyle bir namaz yok kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek istiyorsan dua et. Allah nazim ederse görürsün. Göremezsen, göremezsin. Bu kadar basit. Bunun bir namazı nedir? Yoktur. Yine aşure namazı diye bir namaz yoktur. Minaç gecesi namazı nedir? Yoktur. Akşamla yat arasında iki rekatta bir selam vererek sekiz rekat evvabi namazı diye bir namaz nedir? Yoktur. Ama maalesef bugün ne yaparlar? Bunu kılarlar. Yine ee, Recep ayında berat gecesi Şaban ortasında berat gecesi namazları yoktur belaların defi için namaz yoktur haftanın içinde kılınan e, belli namazlar nedir yoktur ve 3 aylar diye bir namazda nedir yoktur evet namazda da birçok böyle hatalar yapılmıştır Allah bizlere mağfiret etsin ...razi olacağı amenleri işlemeyi... ...bizlere nasip etsin. Eğer değerli vaktinizi alıp da... ...lafı uzattıysam... ...hakkınızı helal edin. Helal Namazda ederim. daha... ...vaktimiz yetmediği için... ...yapılan o kadar çok hatalar var ki... ...hangi bir nane atalım bilemiyorum. Ama siz azı... ...çoğa sayın. Maalesef... E, ...bu hataları... ...biz işlemeyeceğiz işlemeyeceğimiz gibi yapanları da ne yapacağız? Güzel bir üslupla, güzel bir şeyle, davetten insanları da ne yapacağız? Uyaracağız, öğrenmelerini sağlayacağız. İnşallah haftaya bulabildiğiniz kaynaklardan zekat meselelerini öğrenmeye çalışın. Meseleye yabancı kalmayın. Haftaya inşallah zekat nedir? İşte ticarette zekat nasıl hesaplanır? Maaşlı olan insanların zekatı var mıdır? Birikmiş paraların zekatı var mıdır? Bunların üzerinde inşallah detaylı bir şekilde durmaya çalışacağız. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhanke Allahümme ve bihamdike Eşşadellâ İlâhe İllâ ve